Yapalım, yapalım da ne yapalım? Burasını sen düşün birader, ben bu kadarını buldum. Sen bir şey bulmamışsın ki Karagöz, programın formatını değiştirelim diyorsun. Ne olacağını, nasıl olacağını söylemiyorsun ki. Ya birader, biz bu programı ortak yapmıyor muyuz seninle? Öyle yapıyoruz. Ben, dinleyicilerimiz, Karagöz bugün programda çok iyiydin dediklerinde... ...Hacivat'ın vesilesiyle demiyor muyum? Diyorsun. Tebrikle, alkışla bile ortak değil miyiz? Öyleyiz. Ay sonunda aldığımız parayı yarı yarıya paylaşmıyor muyuz? Orası seni karıştırma efendim. Sen sadede gel. Efendim? Sadede gel sadede. Kaçta geleyim? Nereye? Stada. Ne stada efendim? Sadede gel diyorum. Yani mevzuya yanaş. Ha yanaşayım mevzu neydi? Mevzuyu sen açtın. Programı farklı yapalım diyordun ya. Ha evet programı farklı yapalım. Yani diyeceğim her şeyde ortağız. Ben farklı olsun fikrini buldum. Devamını sen getir diyorum. Hey Allah, ım. O zaman bugün e, şey yapalım şey. E, ha, günün gelişen haberlerini okuyup yorumlayalım efendim. Aman çok klasik. Başka bir şey düşün. E, o zaman e, aa, bu, buldum buldum. Şiir programı yapalım. Ya Kacivat ya istemiyorum şiir bil. Ben buldum. <gülüyor> Bence yemek programı yapalım. Nasıl yani yemek programı? Canım televizyonda bile yapıyorlar ya yemek tarifi veriyorlar. Biz de aynısını radyoda yapalım diyorum. Yahu biz ne anlarız yemek tarifinden? Anlarız canım. Hem yemeği yapmayacağız ki tarifini vereceğiz. Ben Oktay Usta'nın kitabından açar açar okurum. Bence bu yemek programı işi hiç güzel bir fikir değil. Bence bu programı sunan insanlar biraz yemek işinden anlamalı efendim. Aa, ben yemek işinden gayet iyi anlarım. Mesela ayrıca benim e, yemeğim çok güzel olur yemeğin ee, kıymalı yumurtamın üstüne yoktur barise. Başka ee, başka e, sucuklu yumurtam da nefis olur. <gülüyor> bir de rafadan yumurtam çok lezzetli olurdu. Anlaşıldı Karagöz anlaşıldı. Sen bir yumurta yapabilirsin ancak. Ee, sen bana tavuk iması mı yapıyorsun vallahi tepelerim ha. Ben yumurta filan yapmam. Yumurtanın yemeğini yaparım acıyı var. İyi de efendim ...bir yumurta tarifiyle ile yemek programı olmaz ki. O zaman bir dahaki programa kadar çalışayım. En zor tariflerden birini hem öğreneyim hem de yapayım. Tamam o zaman olur. Mesela... ...kabak dolması tarifi olur. Ah, ah, ah. Vallahi canım çekti. Olsa da bir yesek. Hmm. Ee, yok yok. Bence kabak dolması yerine... ...düdük makarnanın tarifini yapalım. Düdük makarnanın tarifi mi olur Karagöz? Tabii olur. Bir defa hangi makarnayı kullanacaksın? ...düdüğü öncemi için içine atacaksın yoksa sonra mı atacaksın? Bunlar çok önemlidir düdük makarnada. <gülüyor> sen düdük makarna derken... ...düdüklü makarna mı demek istedin yani? Ne saçmalıyorsun birader? Düdüklü makarna olur mu hiç? <gülüyor> Allah Allah ne sırıtıyorsun be. Olur tabii düdüklü makarna. Düdüklü tencerede yapılır. Neyse sen çakmıyorsun bu yemek işinden. Ben hazırlayayım geleyim o zaman gör. Gel bakalım gel gel.